1652 numaralı konu, Hazreti Peygamberin özlü duaları sevmesi ve Ayşe'ye bunları öğretmesi, Allah'ın Resulü duaların özlü olanını severdi, diğerlerini bırakırdı.